yeni doğan bebeğe ne isim koyulması iyi olur? Kız bebekler için hangi isimler önerilir? Erkek bebekler için hangi isimler önerilir? Bu konulacak isimlerin Kur'an'da geçmesi şart mıdır? Hangi isimleri koymak tehlikelidir? Başlıyoruz. Bir, bir ismin Kur'an'da geçmesi onu isim olarak kullanmak için yeterli midir? Tabii ki de değildir. Çünkü Kur'an'da edat da geçer, zamir de geçer. Sadece isim geçmemektedir. Örnek verelim, Aleyna. Çok kullanılan bir isimdir. Aleyna, böyle Edat'la Zamir arası bir şey, üzerimize demektir. Bu işteki asıl bakılması gereken olay, o isim Kur'an'da geçiyor mudur, o isim Arapça mıdır? Değil. O isim manası güzel bir isim midir? Asıl bakılması gereken kriter buyken, Aleyna kelimesinde aslında bir mana olarak bir karşılık da yoktur. O yüzden sadece Kur'an'da böyle bir kelime geçiyor diye koymak, fazla doğru değildir. Yine çok kullanılan isimlerden bir tanesi ünzile. Bildiniz mi hani Kur'an'ın inzali diyoruz. Ne demek ünzile? İndirildi demek. Hüseyin'in adını indirildi olarak düşün. İndirildi bugün çaya gidelim mi falan, değil mi? Tam olmuyor aslında. Niye? Bir mana karşılığı mevcut değil. Demek ki sadece Kur'an'da geçiyor diye isim koymak fazla uygun değil. Öyle olacak olsa çocuklarımızın adına Firavun, Kavrun, Nemrut diye koymamız gerekirdi. Hadiste şöyle geçiyor. Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız. Öyle ise isimlerinizi güzel yapın diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde beyanda bulunuyor. Yani bu ne demek? İsimleri koymaktan mesuliyetimiz var mı? Evet mesuliyetimiz var. Çünkü çocuk bizzat kıyamette o ismiyle çağrılacak. Efendimiz Aleyhisselam'ın açıklamalarına göre en güzel isim olarak kullanılabilecek isimlerden bazıları Abdullah, Abdurrahman, Muhammed, Hasan, Hüseyin ve diğer İslam büyüklerinin isimleri gibi isimleri Efendimiz Aleyhisselatu vesselam önermektedir. Kız isimleri olarak da Ayşe, aslında Ayşe değil mi? Ama biz Ayşe diyoruz ve yahut aslı Fatıma ama biz ona Fatma diyoruz. Zeynep, Hatice, Cemile, Zehra gibi isimlerin Efendimiz Aleyhisselatu vesselam önerdiği isimlerdendir. Allah katında isimlerin en güzeli Abdullah ve Abdurrahman'dır diye de bir hadis mevcuttur. Yeni soruya geçiyorum. Her şeyin adından bir payı vardır derler. Doğru mudur? Hani aa bu adam ismiyle müsemmah derler ya. Yani ismiyle özdeşleşmiş, aynı onu yansıtıyor derler ya. Böyle bir benzetme, böyle bir cümle, böyle bir deyim doğru mudur? Yanılmıyorsam bir Arap deyimi olacak. Evet doğrudur. Yani bunun bir hakkı, bunun bir payı vardır. Sizin bir kızınız olsa o kızınızın üstüne titreseniz eğitseniz ve adını da Hatice koysanız Hatice diye diye o kızı Haticeleştirebilirsiniz Asiye diye diye o insanı Asiyeleştirebilirsiniz Musab diye diye o yavrucağı musaplaştırabilirsiniz. O yüzden herkesin isminde bir payı var mıdır Evet bir payı vardır İsimlerin böyle bir payının olduğunu birkaç örnekle hatırlayalım. Medine'nin yıllarında Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ile Mekke müşrikleri arasında bir anlaşma yapacaktır. Hudeybiye denilen bölgede, Mekke'ye yakın olan bölgede. Ve bu anlaşmaya başta birkaç elçi gelir. Efendimiz elçilerin isimlerini sorar. O isimlere göre bir mukabele de bulunur. Son gelen elçinin kim olduğunu hatırlıyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yanına Suheyl İbni Amr gelir. Efendimiz Aleyhisselam'da da Suheyl ise işimiz kolay der. Neden? Çünkü Suheyl. Kolaylık demektir. Demek ki ismin kişiyle bir örtüşme, bir uyumu vardır ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bununla ilgili bir tefevülde bulunmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sağlamak üzere bir deve gelir ve Efendimiz hanginiz bu deveyi sağlamak isterseniz deyince bir kişi kalkar, ismini sorar. Benim ismim Mürre der. Mürre ne demek? Acı demektir. Sen otur der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Başka bir kişi kalkar, senin ismin nedir? Harp. Harp ne demek? Savaş demek. Sen de otur der, en son başka biri kalkar, senin ismin nedir diye sorunca ya iş. Yani biz yaşar diyoruz ya şimdi. Ha tamam sen sağ der. Demek ki isimlerin de yaşantıda bir önemi var ve bunun dersini veriyor aslında bize. Yeni sorumuz. Çocuğa isim koymak kimin vazifesidir? Şimdi ben bunu söyledikten sonra evde ne kavgalar ne olaylar değil mi? Evet çocuğa isim koymak aslında babanın vazifesidir. Şimdi bu lafı duyduktan sonra herkes eve gidip ''Hoyt! Çocuğun adı bu olacak.'' falan. Evet. Bu sefer ne olur? Bu sünnete ittiba etmek için diğer sünnetlerden uzaklaşmış olur. O yüzden aslında biraz düşünceli bir baba şunu da yapabilir. Mana derinliği uygun olduktan sonra cennet ayakları altına serilmiş olan anneyle ile mütabık kalıp uzlaşıp onun da gönlünü alaraktan belki bir orta yol bulmak o ahvalde daha uygun, daha makul olabilir. Yeni soru ''Allah Azze ve Celle'nin Esma-ül Hüsna'sı isim olarak kullanılabilir mi?'' Cevap. Aynı ile kullanılamaz. Mesela es Allah'ın bir ismidir. es Samet olarak biz bunu bir insana veremeyiz. Samet olarak verebiliriz ama bunun çok daha güzeli var. Nedir çok daha güzeli? abdüs Samet yani Samed'in kulu. Her şeyin ona ihtiyacı olan ama onun hiçbir şeye ve hiç kimseye ihtiyacı olmayan Samet in kulu. Yani bu şekilde versek ne olur? Daha güzel olur. Bir örnek daha verelim. En-Nur diye veremeyiz ama Nur diye verebiliriz. Bunda bir beyiz. Mevcut değildir. Allahu u Azimüşşan'ın hususiyetle Allah ve Rahman isimleri hiçbir kulak olunamaz. Özellikle Mekke'nin eski cahiliye devrinde Rahman ismiyle çok derin problemleri de var. O yüzden bunları nasıl koymak icap eder? Abdullah, Abdurrahman yani Rahman'ın kulu ve Allah'ın kulu olarak koymak önemlidir. Ancak Allah Azze ve Celle'nin sıfatları isim olarak verilebilir mi? Verilebilir. Mesela Kerim, Kadir. Bunlar sıfattır ve bunlar isim olarak verilebilir mi? Evet verilebilir. Ama daha güzeli vardır. Nedir? Abdülkerim, Abdülkadir olarak verirsen insanlar her telaffuz edildiğinde Allah'ı hatırlamış olur. Yani dolaylı olarak çok güzel bir işe vesile olmuş olur. Biraz daha derinleşelim. Şimdi böyle işin merak edilen suallerinden biraz bahsettik. Biraz daha bence bize bakan yanıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da yaşadığı ve yaşattığı birkaç sahneyi de değerlendirelim gönlümüzde ve yüreğimizde efendimiz canlanır. Bir isim koyma vasıtasıyla tekrar onu hayal etmiş, o derinliği yaşamış oluruz. O yüzden soruyla birlikte biraz bunları yaşamaya çalışalım. Sorumuz şu: Nasıl isimleri koymak tevhid akidesine zarar verir? Asıl adı Abdu'l-Af olan bir sahabe efendimiz var. Ne demek oluyor? Abdu'l-Af af'ın kulu. Kim oluyor? Abdurrahman bin Af, değil mi? Efendimiz İslam'dan sonra onun ismini değiştirir ve ne yapar? Senin ismin bundan sonra Abdurrahman bin Avf olsun der. Hatta o saatten sonra eski ismiyle kim seslenirse seslensin. Çok yakın dostlarından biri bile seslense Abdurrahman bin Avf dönüp ona bakmaz. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam böyle istiyor diye. Hatta Mekke'de bunu Propaganda malzemesi olarak Efendimiz Aleyhisselam'a karşı da kullanırlar. Bak görüyor musunuz? Bizim atalarımızın, dedelerimizin ismini de değiştirmeye cüret ediyor diye haşa. Aile ismi, aşiret ismi, soy ismi, dede ismi, ata ismi çok kökenci bir kültür olduğundan Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a oradan da saldırıya geçiyorlar. Ama Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam doğru bildiğini yapmaya o cihette devam ediyor. Yeni soruyla devam ediyorum. Hangi isimler sakıncalı olabilir? Öncelikle savaş, kaya, dağ vesair gibi Veyahut bunları çağrıştıran isimleri koymak Fazla uygun görülmemiş. Bir örnek verelim. Hz. Ali Efendimiz'in ilk çocuğu Hasan Efendimiz doğduğunda Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ne koyacaksın ya Ali diyor. Harp ismini koyacağım diyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam müsaade etmiyor. Olur mu öyle isim ya diyor. Hasan koyalım diyor. İkinci çocuğunda İmam Hüseyin'de de aynı olayı yaşıyorlar. Aralarında bir yaş bile yok. İmam Hasan'la İmam Hüseyin'in arasında. Yine harp koyacağım diyor. Ya olur mu ya? Harp konulur mu diyor. Ve ne yapıyor? Hüseyin ismini koyuyor. 2-3 yıl sonra Tekrar bir çocuğu olduğunda yine Hazreti Ali Efendimiz harp ismini, <gülüyor> değil mi o? Çünkü bir, o bir savaş insanı yani. Harp ismini koymayı istediğinde bu sefer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona da Muhassin ismini koyuyor. Daha sonra vefatından sonra da harp ismini koymayı hiçbir zaman istememiş zaten Hazreti Ali Efendimiz. Yine böyle bilmemiz gereken belki kulağımızın bir köşesinde olması gereken çok konulan isimlerden bir tanesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ateş parçası anlamına gelen Cemre'yi güzel kız manasına gelen Cemile ile değiştirmiştir. Çünkü güzel bir mana çıkması onun asıl nazarında olan meseledir. Yine başka bir örnekle devam edelim. Onun zamanında kız çocuklarına berre. Ne demekti berre? Günahsız manasında berre kullanılıyordu. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu ismi değiştiriyordu. Var mı aklınıza gelen bir hatıra? Zeynep, Zeynep bin Ticaj annemizin zamanında ismi neydi aslı? Berreydi. Zeynep ile değiştiriyor. Anıldığında... Çok güzel çağrışım yapmayan meşhur kişiler akla gelecekse eğer böyle isimlerin konulması daha fazla uygun görünmemiştir, bilgimiz olsun. Tabi'in imamlarından Said bin Müseyyep şöyle anlatıyor. Onun dedesi sahabe efendilerimizden bir tanesi, bir gün Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna gidiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ismin nedir diye sorunca ''Benim ismim Hazındır'' diyor. Yani sert demek, kaya gibi bir manası da vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yahu hazın diye isim mi olur diyor ya. Gel onu sehil yapalım. Sehil ne demek? Evet. Kolaylık diyor. Sahabe Efendimiz de ''Ya Resulallah, kurban olayım. Bak benim ismime elleme'' diye ricada bulunuyor. Ee, bu vakayı bize anlatan e, tabiinden Efendimiz şöyle diyor. Dedem ismini Efendimiz Aleyhisselam'a elletmediği günden bu yana iki yakamız bir araya gelmedi hangi işe girsek sert bir kayaya çarpmış gibi olduk diyor. Ya değil mi? Demek manayda insan değil mi ismiyle müsemma alıyor. Mana bu cihette çok önemli oluyor. Bir de bu manayı değiştirmek isteyen değil mi efendimiz Aleyhisselatü vesselam olursa. Efendimiz nasıl isimlerin konulmasını önermiştir? Şöyle isimleri. Kendisinden önceki peygamberlerin konulmasını önermiştir. Sahabe efendilerimizden isim konulmasını önermiştir ve kendi isimlerinin konulmasını önermiştir. Ama kendi künyesinin konulmasını istememiştir. Künyesi neydi hatırlar mısınız? Ebu Kasım. Peki neden Ebu Kasım denmesini istememiştir? Çünkü yüreğinde hala Kasım'ın acısını taşımaktadır. Bir gün Ali Efendimiz sorar, "Senden sonra da mı koyamayız?" deyince "Benden sonra koyabilirsiniz." demiştir. Ve ta Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ali Efendimiz isim olarak Muhammed, künye olarak da Ebu Kasım'ı kullanmıştır kendi isminin konulmasında önermiştir. Ama bizde bir Anadolu ahlakı vardır. Yani bir hassasiyet vardır aslında. Muhammed diye telaffuz edilip, değil mi? Bir de arkasına sert veya olmaz bir söz söylersek çocuğumuza diye onun çekincesini yaşamışlardır. O Anadolu irfanından gelen hassasiyetten, ahlaktan ötürü ve o yüzden o ismi koymaya çekinmişlerdir. Öyle değil mi? Yani ona ya kötü bir şekilde hitap edersek diye. O yüzden yıllardır Muhammed'e Aleyhissatu vesselam ne demişlerdir? Mehmet demişlerdir. Ama şöyle bir durum daha var. Efendimize Aleyhissatu vesselam konulmasını da Önermiş bize. O zaman şöyle yapacağız. Hem o ismi koyacağız hem de dikkat edeceğiz. Yapmamız gereken budur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabe efendilerimizin isimlerinin de yayılmasında hem teşvik etmiştir hem kendisi de aslında bunu yapmıştır. Medine'de Abdullah bin Zübeyir isim için yanına geldiğinde ona hangi ismi önermiştir? Abdullah. Evet <gülüyor> doğru güzel. Abdullah yani onu tespit etmen çok güzel. Peki kimin adıdır Abdullah? Dedesi olan Abdullah bin Osman. O kim? Biz künyesini biliyoruz. Ebu Bekir Efendimiz. Künyesi Ebu Bekir'dir. İsmi Abdullah bin Osman'dır. Yani dedesi olan Abdullah'ın ismini vermeyi önermiştir. Sahabe efendilerimizin ismi de o cihette yaşamaya devam etsin diye. Yeni sorumuz, çocuğa kaçıncı gün isim verilmelidir? Efendimiz aleyhissalatü vesselam oğlu İbrahim'e ilk gece isim vermiştir. Ama birkaç gün içerisinde çocuğa isim verilmede de bir sakınca yoktur. Yani böyle biri sorsa aslında hastaneden çıkmadan o isim verirse biraz daha uygun ve işimiz de kolaylaştırılmış olabilir. Yeni bir sual edelim. Çocuklara iki isim koymak sünnet midir? Şimdi biz buna sünnettir diyemeyiz. Çünkü bildiğimiz, belki denk geldiğimiz bir örnek yok. Hz. Ali Efendimiz'in çocuklarına direkt bir isim Hasan ve Hüseyin diye koymuş. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında kimin birden fazla ismi varsa yahut güzel lakabı varsa onlara hiç ses etmemiş. Şimdi bu birden fazla isim meselesi aslında aileler bazen değil mi öyle yapıyor. Ya o ana tarafı var, baba tarafı var. Şimdi onların uzlaşması adına birden fazla isim konulsa bunda bir sıkıntı yoktur yani. Hatta onları uzlaştıracaksa konulabilir diye beyanlar mevcuttur. Benim ismimi kullanın diye nasihatta bulunmuş ve başka bir hadis-i şerifte benim 5 ismim vardır diye bulunuyor. Bizim bildiğimiz daha fazla da var ama bu hadiste 5 ismim vardır diyor. O isimleri biraz hatırlatalım. Muhammed, Ahmet ne oluyor? Övülen manasındadır. Mahi yani Mahveden demek mahi. Neyi mahfeden? Küfrü mahfeden manasındadır. Haşir Efendimizin bir ismidir. Neden? Çünkü öldükten sonra onun etrafında toplanılacağından Haşir onun başka bir ismidir. Bir de Akib yani Hatemen Nebi. Yani son demektir. Son peygamber olduğundan Akib onun diğer bir ismidir. Hadis-i şerifte bu beş ismini zikrediyor kendisi. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Bir de şu lakap meselesine gelelim mi? Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam güzel lakaplara bir şey dememiş ama kötü lakapların en ufağı, yanından geçtiği anda Efendimiz Aleyhisselam çok ciddi uyarılarda bulunmuş. Hatta bir gün Ayşe annemiz biri seni tarif ederken o kısa boylu kadın vardı ya deyince Ey Ayşe öyle bir cümle ettin ki şu suya atsan su necis olur demiş. Kısa boylu tarifini bile istemiyor o cihette. Kriter ne? Birisi hazır yanındayken darılacaksa sen onu söyleyemezsin. Birisi yanındayken darılacak mı? Şu kısa boylu adam dediğinde. Darılacak. Bir de bizde bunların önü alınmıyor maalesef. O yüzden en başından kessek iyi olur. Mesela şu zayıf olan arkadaş diyorsun. Bu adam belki zayıflığını takıntı yapmış, üzülüyor. E diğerleri de durmuyor maalesef. Ne zayıf bırakır, çubuk kraker mi bırakır, şu sinek mi bırakır, şu görünmeyen iki boyutlu erif yok mu diye bırakır. O adam bunlardan darılacaksa, alınacaksa bunlar çok makul olmaz. Hatta bizi günaha sokabilir bu tür lakaplar. Peki Efendimiz aleyhissalatu vesselam kendisi güzel lakaplarda bulunmuş mudur? Evet bulunmuştur mesela. Birini hiç unutmazsınız. Kim? Ebu Hureyre dedi mi? Herkes biliyor. Gerçek adını yani Allahu Alem Abdurrahman diye geçiyor gerçek adı ama tam böyle bir kesinlik yok. Evet. Efendimiz'in kullandığı lakap o kadar hoşlarına gitmiş ki yani belki gerçek adını bile uzun süre kullanmamışlar. Kedileri besleye besleye ona lakap olarak Ebu Hureyre yani kedilerin babası diye kitapta bulunmuş. Başka var mı lakap verdiği? Var. Mesela Ayşe annemiz var ne diyor? Humeyram diyor. Ne demek? Ayşe annemizin yanakları biraz hızlı kızaldığından al yanaklı manasına geliyor. Başka Ebu Turab var değil mi? Hazreti Ali Efendimiz bir gün... Toprağın üzerinde uyumuş. Orada da biraz dönünce üzeri toprak olmuş. Ey, ey bu Turab demiş. Ey toprağın babası demiş. Ona da o şekilde lakapta bulunmuş. Hazreti Halit bin Veli'de verdiği bir lakap var. Nedir? Seyfullah. Doğru mu? Ne demek oluyor Seyfullah? Allah'ın kılıcı. Allah kılıcı. Hamza Efendimiz'e verdiği bir lakap var. Esadullah. O da Allah'ın aslanı oluyor. Yani kendisi bu şekilde lakaplarda bulunmuş. Çocuğun isminin güzel olması bir fazilet olsa da o güzel isimden dolayı tabii ki de ahirette özel bir muameleye tabi tutulacağını zannetmiyoruz. Çünkü ahirette asıl muamele onun ameline göre olacağından ötürü biz çocuklarımıza isim verirken onları aynı isimlerine benzeyen zatların amellerini de benzetmezsek eğer isim verirken az güleriz. Ahirette çok ağlayabiliriz. O noktada da dikkat edebiliriz. Kız isimleri tavsiye olarak şu şekilde verebiliriz. Hanife, Asiye, Amine, Rukeyya, Erva, Halise, Esma, Halide, Raşide, Umame... Emine, Raziye, Betül, Hafsa, Hakime, Halime, Şakire, Zahide, Şifa, Zeynep. Belki biraz erkek isimlerinden de şöyle örnek verebiliriz. Bilal, Sabit, Enes, Cabir, Usame, Halit, Hafız, Hamit, Salim, Asım, Tarık, Faruk, Afif, Alkame, Ammar, Ömer, Musab, Mustafa, Muaz, Müslim, İlahir diye gidebilir. Bu şekilde bazı örnekler mevcuttur.